Günaydın. Ben Zeynubi Ezgikaya. Programı Uygarız resmi yerine bir süreliğine ben sunacağım. Kendisi Nisan ayının ortasına doğru yeniden bizlerle birlikte olacak. Geçtiğimiz hafta size Engelsiz Erişim Derneği tarafından başlatılan Engelsiz ATM kampanyasının haberini vermiştik. Engelli insanların belki de en çok kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan halledebilmeleri gereken şeylerden biri olan bankacılık işlemleri, mevcut ATM'lerle görme engeller için iki katı zor hale geliyor.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 ATM'leri görme engellerinin kullanabileceği biçimde erişilebilir hale getirmenin ciddi bir maliyet gerektirmediğini, günümüz imkanlarıyla Türkçe olarak böyle bir çözüm üretmenin mümkün olduğunu söylüyor. Kampanyanın muhatabı olan Garanti Bankası, kısa sürede Engelsiz Erişim Derneği ile irtibata geçmiş ve Nisan ayı içinde başlamak üzere bu projenin hazırlandığını duyurmuş. Kampanya sayfasında yapılan açıklamada ise, Engelsiz Erişim Derneği şöyle sesleniyor. Değerli dostlarımız, Garanti Bankası ile başlattığımız sesli ve erişilebilir ATM kampanyasına vermiş olduğunuz desteğe çok teşekkür ediyoruz. Garanti Bankası bu imzalara sessiz kalmadı. Sesli ATM'ler konusunda Nisan ayı içinde pilot çalışmalara başlayacağını söyledi. Ama bizler daha somut ve kesin bilgilere ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden de imza sayısını daha çok arttırmamız gerekiyor. Herkesten ricamız en az bir arkadaşını daha bu kampanyamıza katılmaya teşvik etmesi. İmza sayımız arttıkça sürecin daha da hızlanacağı aşikar. Engelsiz Erişim Derneği şimdilik daha çok destekçiye ulaşarak daha somut cevaplar almayı bekliyor. Fakat şu anki durum bile gayet olumlu. Bakalım beklenen haberler kısa sürede gelecek mi? Daha fazla bilgiye ulaşmak için www.change.org.engelsiz.atm adresini ziyaret edebilirsiniz. Yunus denince akla gelen isimlerden biridir yazar Buket Uzuner. Hatta son romanı Su kitabındaki karakterlerden biri de Bir Yunus'tu. Geçtiğimiz aylarda Kaş'taki Yunus Parkı'nın yasa dışı ile ilgili bir imza kampanyası başlatan Buket Uzuner, önümüzdeki pazartesi günü Kaş'a giderek belediye başkanıyla görüşecek ve talebini bir kez daha dile getirecek. Almanya'dan ProVal ve Türkiye'den Yunuslara Özgürlük Platformu'nun ortak çabaları sonucunda belediye başkanı Abdullah Gültekin Kaş'ta bir daha Yunus Parkı açılmayacağına söz verdiği halde Kaşta Yunusların yasa dışı gösteriler yaptığını ve Başkan Gültekin'in sözünü tutmadığını söylüyor ve yetkililerden derhal Yunus Parkı'nın kapatılmasını talep ediyor Buket Uzuner. Yunusların gelişmiş benlik duygusuna sahip, özgürlüğüne düşkün, çok zeki ve çok güçlü hayvanlar olduğu herkes tarafından biliniyor. Buket Uzuner, bir Yunus'un intihar etmeye karar vermedikçe kolay kolay ölmeyeceğini fakat intihar etmeye karar vermiş bir Yunus'unsa asla kurtarılamayacağını öğrenmiş kitabını yazarken. Kafalarının ön tarafında bulunan organdan çevrelerine gönderdikleri ses dalgaları ve onların yansımasıyla hareket eden yunuslar için ses dalgalarıyla çevrelerini görüyorlar demek yanlış olmaz. Yunus parklarında ölen yunusların sadece özgürlüklerini kaybettikleri için değil, aynı zamanda o havuzlarda oluşan yoğun ses dalgalarının yarattığı gürültüden çıldırıp intihar ettiklerini de böylece öğrenen Buket Uzuner, ''Yunus parkları yunuslar için birer işkence kampıdır ve kapatılmalıdır.'' diyor. Kaş'taki Yunus Parkı, Yunusların özgürlüğü için mücadele eden birey ve kurumların sayesinde 28 Mayıs 2012'de mühürlenmişti. Ancak 12 Kasım'da işletmenin sessiz sedasız yeniden açıldığı ve burada aslında Yunusların mutlu olmadıkları, aksine işkence edildiğini bilmeyen ziyaretçilere yeniden bilet kesilmeye başlandığı öğrenilmiş. Doğal güzelliği ve kültürel zenginliğiyle çok sevdiğim bir Akdeniz mucizesi olan Kaş'ın, Yunuslara fenalık veren bir Yunus Parkı ile anılmasını istemiyorum. Bizim kültürümüzün de bir sembolü olan Yunuslar'ı intihara sürükleyen bu esareti sona erdirmek için başlattığım imza kampanyasını destekleyeceğinizi umuyorum, diyor Buket Uzuner. Bakalım belediye başkanıyla görüşmelerden Yunuslar için sevindirici haberler çıkacak mı? Kampanya hakkında bilgi almak isterseniz change.org slash Yunuslar adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada yeni bir kampanyanın haberi var. Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri tarafından başlatılan kampanyanın konusu uçaksavar kampüsüne yapılan metro inşaatı ve yol açtıkları. Yeni başlayan metro inşaatının çıkışına denk gelen Boğaz manzarasının önü çoktan bir reklam firmasına kiralanmış, firma reklam panosundan bir set çekmiş manzaranın önüne. Boğaz manzaramız reklam panosuyla kapatılmasın diyen öğrenciler başlattıkları imza kampanyasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyor. Kısa süre içerisinde bitilmesi planlanan yeni metro hattının bir çıkışı da üniversitemizin uçak savar kampüsü sınırları içinde bulunuyor. Bu metro hattı bittiğinde bahsi geçen yerden günde binlerce insan çıkış yapacak. Metro çıkışının tam karşısında ise eşsiz bir boğaz manzaramız vardı. Fakat yapılan bu metro inşaatını fırsat bilen reklam şirketi, metro çıkışının tam karşısında reklam panosunu dikerek manzaramızı yok etti. Bu katliama sakın sessiz kalmayın. Buradan bu reklam şirketini ve bu reklam panosuna izin veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en kısa sürede bu manzara katliamını durdurmalarını talep ediyoruz. Diyerek taleplerini dile getiren öğrencilerin kampanyası hakkında bilgi almak isterseniz, change.org slash boğaz içi adresini ziyaret edebilirsiniz. Bakalım önümüzdeki günlerde engelsiz ATM'ler, özgür yunuslar ve eskisi gibi keyfi sürülen boğaz manzarası haberlerini duyabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Esen kalın.